Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenedir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğalsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter. Sallallahu ala ve Muhammedin ala alihi ve ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allahü Teala efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e onun ali ve ashabına salat ve selam eylesin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin ve azwajihî ve zürriyetihi. Kema salleyte e ve barik ala Muhammedin ve azwajihî ve zürriyetihi. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, onun zevceleri ve zürriyetine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allahumma, salli ala ﷺ, Muhammedin ve ala alihi ﷺ, ﷺ, ala ﷺ, ﷺ, ve barik ala ﷺ, Muhammedin ve ala ﷺ, ﷺ, ﷺ, Allah'ım Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat eyle Efendimiz İbrahim'e bütün alemde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de bereket ihsan eyle Şüphesiz sen meth edilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allahumma salli ala seyidina Muhammedin ve ali seyidina Muhammedin kema sallayta ala seyidina İbrahim ve barik ala seyidina Muhammedin ve ali seyidina Muhammed Allah'ım Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat eyle Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de bereket ihsan eyle şüphesiz sen methedilmeye layık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 Allahumma cüllü ala Seyyidina Muhammedin abdik ve resulik. Allahum kulun ve resulun efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allahumma cüllü ala Seyyidina Muhammedin, ala al Seyyidina Muhammed. Kema salleytu ala İbrahim ve ala İbrahim innaka hamidun Allahım efendimiz İbrahim'e ve onun aline salat ettiğin gibi efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat eyle. Şüphesiz sen meth edilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allahumme barik ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammedin kemaa barakta ala sayyidina İbrahim ve ala ali sayyidina İbrahim innaka hamidun mecid Allahım efendimiz İbrahim'e ve onun aline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsanıyla şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allahumme ve terham ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed Kama terhhamt Allah siddina İbrahim ve Allah aal siddina İbrahim, innaka hamidun majid. Allahım, efendimiz İbrahim'e ve onun aline merhamet ettiğin gibi, efendimiz Muhammed'e ve onun aline de merhamet eyle. Şüphesiz sen metedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allahüm ve tehamin ala, ala, ala Seyyidina Muhammed, ala Al Seyyidina Muhammed, kma tehamin ala Seyyidina İbrahim e ve ala Al Seyyidina İbrahim, e inna k majid. Allahüm, efendimiz İbrahim'e ve onun aline şefkat gösterdiğin gibi. Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de şefkat göster. Şüphesiz sen meth edilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allahumma ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Kama sellemte ala seyyidina İbrahim ve ala al seyyidina İbrahim in. Allah'ım Efendimiz İbrahim'e ve onun aline selamet verdiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de selamet ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allah'ım Efendimiz İbrahim'e ve onun aline bütün alemde bereket, merhamet ve salat ettiğin gibi... Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed'in nebiye ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve Allah'ım efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi efendimiz Nebi Muhammed'e müminlerin anneleri olan onun zevceleri, zürriyeti ve ehlibeytine de salat eyle şüphesiz sen meth edilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allahumme ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammedin kema barekte ala seyidina İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de bereket hissaniyle şüphesiz sen medhedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allahumma dahi madhuvat ve bari masmukat ve ve اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فض طلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أوراق بساً لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام Ey yerleri donatan, yüksek semaları yaratan ve kalpleri kötüsüyle, iyisiyle yaratıldığı hal üzre çekip çeviren Allah'ım. ...batıl ehlinin ordularını mağlup eden, hakkı en doğru şekilde ilan eden, kendisinden öncekileri tamamlayan, kapatılan iman kapılarını açan, Resulün ve kulun Muhammed'e, rahmetinin en üstününü, bereketlerinin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram ile, Zira o Resulün, senin vahyini gönlünde tutarak, ahdini koruyup emrini yerine getirmekte hiç gecikmek sizin rızana koşarak emrin olduğu için sana itaat etti. Onun bu itaati de elde etmek isteyen için parlak bir nur haline aldı. Böylesi bir nurla Allah'ın ihsanı efendimize işaret eden vesilelerle ancak ehil olana ulaşır. Kalplerse günah ve fitneler bataklığına dalıp gittikten sonra Resul'le hidayete kavuşur. Zira o Resul isimleri izah etmeye, hükümleri açığa çıkarmaya ve İslam'ın gönülleri aydınlatmasına ışık tutar. Çünkü o senin güvenilir kıldığın eminin, saklı ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür. Allahumma feshpləhu fi Allahum, adın cennetinde onun yerini genişlet. Fazlından onu kat kat hayırla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı olmadan ve ardı arkası kesilmeden hayırların ona bol bol ulaşmasını ihsan eyle. Allahümme a'li ala bina in ve ekrim mesvahu ledeyk Allah'ım onun Allah'ım onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. ''Ona senin katındaki has makamını ve ihsanını ikram eyle. Peygamber olarak gönderdiğin için onu şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, adil sözlü, konuşması açık ve büyük bir burhan sahibi olarak mükafatlandır.'' ve Şüphesiz Allah ve melekleri bu nebiye çok salat etmektedirler Ey iman edenler, siz de onun üzerine salat edin, tam bir teslimiyetle selam verin. Labbiyek Allahumma Rabbi, wasadeyek salawatullahi alburri Rhamim, wal Malaikatil Mubarbin, wal Nabiin, wal Sidiqin, Salihin. وما سبّح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين. Allah'ım, davetine icabet ettim. Rabbim, senden saadetler dilerim. Çok merhametli ve iyilikler ihsan eden Allah'ın, mukarrabun makamındaki ve Allah'a en yakın meleklerin, nebilerin, sıddıkların, ...şehitlerin, salihlerin okuduğu ve seni tesbih eden her şeyin salavatı... ...senin izninle İslam'a davet eden müjdeci, şahit, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü... ...takva sahiplerinin imamı, Resullerin Efendisi, Nebilerin sonuncusu... ...Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ona selam olsun. Allahumme ec'al salawatike ve berekatike ve rahmetike ala seyidil mursalin ve imamil muttaqin ve khatimin nebiyyin seyidina Muhammedin abdike ve rasulike imamil hayri ve qaidil hayri ve rasulir rahme Allahum salatlarını ve bereketlerini rahmetini resullerin efendisi takva sahiplerinin imamı nebilerin sonuncusu rahmet peygamberi hayrın önderi ve imamı olan resulün ve kulun efendimiz Muhammed'in üzerine ikram eyle. Allah'ım ba'athu maqaman mahmuden Allah'ım onu öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edeceği makama mahmuda ulaştır. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammedin kema sallayta ala seyidina İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allahümme barik ala sayidina Muhammedin ala ali sayidina Muhammedin kama barakta ala sayidina Ibrahim inna hamidun majid Allah'ım efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وزريته وأهل بيته وأصحاره وأنصاره وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين Efendimiz Muhammed'e, onun aline, ashabına, çocuklarına, zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, evlilikten doğan akrabalarına, ensarına, kendisini takip eden fırkalarına, sevenlerine, ümmetine ve onlarla beraber hepimize salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi olan Allah'ım! اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه Allah'ım Efendimiz Muhammed'e salat edenlerin sayısınca salat eyle, salat etmeyenlerin sayısınca salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nasıl salat edilmesini istiyorsan o şekilde salat eyle. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin ala ali sayidina Muhammedin kama amartana an nusalli alayhi Allahum kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi efendimiz Muhammed'e ve onun aline layık olduğu şekilde salat eyle Allah'ım ala sayidina Muhammedin, Muhammedin ve efendimiz Muhammed'e ve onun aline layık olduğu şekilde salat eyle. Allahumma salli Muhammedin ve ala kendisi için sevip razı olacağın şekilde efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. Allahümme ya rabbe seyyidina Muhammedin ve Ali seyyidina Muhammedin salli alâ seyyidina Muhammedin ve Ali seyyidina Muhammed, ve a'ti seyyidina Muhammeden idderecete vel vesîlete fil jannah. Efendimiz Muhammed'in ve âlinin Rabbi olan ey Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Cennetteki vesile makamını ve dereceyi ona ihsan eyle. Allahumme ya Rabbi seyyidina Muhammedin ve âli seyyidina Muhammedin iczi seyyidina Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme maahu ve Efendimiz Muhammed'in ve Ali'nin Rabbi olan ey Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde mükafat ihsan eyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ve ala ehli Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onun Ali ve ehli beytine salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء ورحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء ve barik Allah siddina Muhammed ve Allah şey. Ve sallim Allah siddina Muhammed حتى لا al siddina şey. Allahım. Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat adına verilmedik hiçbir salat eksik kalmayıncaya kadar salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline rahmet adına verilmedik hiçbir rahmet eksik kalmayıncaya kadar rahmet ihsan eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline bereket adına verilmedik hiçbir bereket eksik kalmayıncaya kadar bereket ihsanıyla. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline selam adına verilmedik hiçbir selam eksik kalmayıncaya kadar selam eyle. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين Allah'ım efendimiz Muhammed'e önceki rasuller, nebiler ve ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım efendimiz Muhammed'e sonraki kıyamete kadar gelecek olan ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım efendimiz Muhammed'e nebiler arasında salat eyle. Allah'ım efendimiz Muhammed'e rasuller arasında salat eyle. Allah'ım efendimiz Muhammed'e ...Meleği ala mertebeleri en üstün olan melekler mukaribun ruhaniyun nuraniyun arşiyyun arasında kıyamet gününe kadar salat eyle. Allahumme a'ti Allah'ım efendimiz Muhammed'e Cennetteki derecelerin en üstüne olan vesile makamını, fazileti, şerefi ve büyük mertebeyi ihsan eyle. Allahümme inni aamentu bi seyyidina Muhammedin ve lem arahu felâ tehrimni fil cinani rü'yetahu ve rzuqni suhbetah. Allah'ım, görmediğim halde Efendimiz Muhammed'e iman ettim. Cennetler içerisinde onu görmekten beni mahrum eyleme. Kendisiyle sohbet etmeyi bana nasip eyle. Beni onun dini olan İslam üzrü öldür. İçtikten sonra asla susuzluk hissetmeyeceğimiz içimi rahat, insanın içine sinen ve doyurucu olan havzından bana da içir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Allahumme abli ruha sayidina Muhammedin minni tahiyyatan ve selama Allah'ım efendimiz Muhammed'in ruhuna tahiyyet ve selamımı ulaştır. Allahumme ve kema amantu bi sayidina Muhammed ve lem arahu fe la fi'l cenan ru'yatah Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim gibi cennetlerde onun cemalini görmekten beni mahrum eyleme. Allahümme, takb al Seydina Muhammed'in Kübrası, ve arf ederjetehiğülliyah, ve ve atihi sualehiğülliyah, ve atihi sualehiğülliyah, ve atihi sualehiğülliyah, ve atihi ve onun yüksek derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim ve Musa'ya verdiğin gibi, ona dünya ve ahirette de bütün istediklerini ihsan eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala al seyyidina Muhammed kema salleyte ala seyyidina İbrahim ve ala al seyyidina İbrahim. Ve barik ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammedin kema barakt ala seyidina ve ala ali seyidina İbrahim Allahım efendimiz İbrahim ve onun âline salat ettiğin gibi efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle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 وسيدنا إبراهيم خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك Allah'ım, Nebin ve Resulün Efendimiz Muhammed'e hem seçilip çıkartılmış tertemiz dostun Efendimiz İbrahim'e hem de kendisiyle konuştuğun Kelimullah ve sana vasıtasız münacat eden Neciyullah Efendimiz Musaya, ayrıca senin emrinle anasız babasız meydana gelen Ruhullah ve her bir şeye ol deyince olu veren Kelime Efendimiz İsa'ya ve meleklerin, rasullerin, nebilerin, hayırlı kulların, yer ve gök ehlinden seçilip çıkarttığın asfiya, Allah'ın ikramına ulaşmış halis kullar ve veli kullarının hepsine de salat ve selam ile bereket ihsan eyle. وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو اهله وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى اهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما Allahü Teala mükafatının sayısınca salavat okumaya razı olacağı ve bizzat istediği salavat sayısı kadar arşının ağırlığınca kelimelerinin sayısı ve çokluğu kadar zikredenlerin onu zikrettiği zikrinden gafil olanların da gafleti kadar layık olduğu şekilde efendimiz Muhammed'e, ehli beytine ve pak nesline Kelimenin tam manasıyla salat ve selam eylesin. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala azwajih ve zurniyyeti ve ala jami'ü nbiyin ve ala mursselin ve ala ve mukarrabin. لجميع عباد الله الصالحين عدد ما امطرت السماء منذ بنيتها وصل على سيدنا محمد عدد ما انبتت الارض منذ وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها فصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك Allah'ım, bina ettiğin günden bu zamana dek, gökyüzünden yağan yağmurların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, nebi, rasul, melek, mukarrebun makamındaki diğer melekler ve salih kullarının hepsine salat eyle. Allah'ım, donatıp yaydığın günden bu zamana deyin, yeryüzünde biten bitkilerin sayısınca, Efendimiz Muhammed'e salat eyle sayılarını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yarattığın günden bu zamana kadar, ruhların nefesleri kadar Efendimiz Muhammed'e salat ile Ayrıca yaratmış olduğun ve yaratacaklarınla ilminin kuşattığı ve bunların katları kadarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allahumma salli aleyhi Allah'ım sayısı arşının ağırlığı kelimelerinin miktarı ilminin kuşatacağı şeyler ve ayetlerinin sayısınca ve bizzat razı olacağı kadar efendimiz Muhammed'e onun zevcelerine zürriyetine, nebi resul melek mukarebun ve salih kullarının hepsine salat eyle. Allahumma sali aleyhim salaten tafuku ve tafgul salat al-mussallin aleyhim min al-halq yecme'in ka fazlik aala jami'i halqik Allah'ım, bütün yaratıklarının üzerinde senin üstünlüğün ve faziletin gibi, kendilerine salavat okuyan bütün kullarının salavatından üstün ve faziletli olan salat ve selamla onlara salat eyle. Allahümme, ﷻ ﯾ ﻻ ﻣ ﻟ ﻣ ﻟ ﻣ ﻟ ﻣ ﻟ ﻣ ﻟ ﻣ ﻟ sağanak ve ince ince yağan yağmur tanelerinin sayısınca hiçbir üzüntü ve kesinti olmaksızın bir teviye onlara salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد النبيك وسيدنا إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك وأصفيائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملأ ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك Allah'ın yarattıklarının adedince, zatının rızası, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, ilminin sonsuzluğu ve bütün mahlukatının ağırlığınca, ilminin kuşattığı ve ilminle bildiklerinin katlarınca sürekli devam eden, kullarına nazaran zatının fazileti gibi bütün kullarından salavat okuyanların salavatlarından daha fazla ve üstün salavat olması için hem Efendimiz Nebin Muhammed'e hem de Efendimiz dostun İbrahim'e ve bütün peygamberlerine yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya kullarına salat eyle. اللهم اجعلني ممن لزم بلة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته اللهم beni Nebin ve Efendimiz Muhammed'in dininden ayrılmayanlardan, onun hürmetine tazim edip kelimesini, kelime-i şehadeti aziz bilenlerden, ahdini, tevhid ve risalet inancını ve zimmetini, Kur'an ve sünneti koruyanlardan, dininde samimi olan mensuplarına ve onun çağrısına yardım edenlerden, ona tabi olanları ve onun ümmeti olmayı kabul edenleri çoğaltanlardan eyle. Beni kıyamet günü onun hamd sancağı altında toplanan zümreden, onun yoluna ve sünnetine aykırı hareket etmeyenlerden eyle. Allahümme, inni min al amma Allahım ben onun sünnetine sımsıkı sarılmak istiyorum. Onun getirdiği emir ve yasak olan şeyleri değiştirmekten sana söndürüyorum. Allahümm, inni asâluk min khairi ma sâluk minhu sîyedûna Muhammedûn Nabiûk ve Rasûlûk sallâllahu aleyhi ve sallâm ve âgûz bûk min şerri ma istaâdûk minhu sîyedûna Muhammedûn Nabiûk ve Rasûlûk sallâllahu aleyhi ve sallâm. Allahüm, efendimiz nebin Resulün Muhammedin senden istediği hayırlerden. Ben de istiyorum. Onun sana sığındığı ve şer olan şeylerin hepsinden sana sığınıyorum. Allahum ma min ve min ve minni ma ma min hasad la li Allahum Beni fitnelerin şerrinden koru. Bütün meşakkatlerden bana afiyet ihsan eyle. Benden görünür ve görünmez meydana gelen işleri ıslah eyle. Kalbimi kin ve hasetten temizle. Beni üzerimde hiçbir kimsenin kul hakkı kalmayan biri eyle. Allahümme inni eselükel akhzebi ehseni ma ta'lamu ve terkeli seyyi ma ta'lam. وأسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضاء والتسليم لما يجري به القضاء والإقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل Allah'ım şüphesiz ben senin bildiğin şeylerin en güzeline yapışmak, yine senin kötü olarak bildiğin şeyleri terk etmek istiyorum. Rızkıma kefil olmanı, yeterli olana kanaat edebilmeyi, her şüpheli şeyden doğru bir izah tarzı bulmayı, her delilde hak olanı gerçekleştirmeyi, öfke ve rıza halinde adil olmayı, kaderin cereyan ettiği işlerde teslim olabilmeyi, zenginlik ve fakirlik halinde, İktisatlı davranmayı Sözde ve fiilde tevazu göstermeyi Ciddi veya şaka Bütün sözlerde Dost doğru olmayı Senden talep ediyorum Allah'ım şüphe yok ki gerçekleştiği sadece seninle benim aramda bilinen bazı günahlarım var. Bir de yine insanlarla benim aramda olan hem senin hem de insanların bildiği nice günahlarım var. Allahum ma kana minha ve ma kana minha anni ve innaka Allah'ım bu günahlardan seninle aramda olanı bağışla. İnsanlarla aramda olan günahlarımı ise tekeffül eyle. O günahları da benden al. Fazlınla beni ihtiyaçsız kıl. Şüphesiz sen bağışlaması çok olansın. Allahümme növer bil ailmı kalbi, ve بدني bıtaatık bedeni, ve xalıç min alfiten sırri, ve işgal bil iğtbar fikri, ve qini şer ve savis şeytani, ve ejrni minhu Allahım kalbimi ilminle nurlendir. Bedenimi taatinde kullan, ruhumu fitnelerden temizle, fikrimi muteber işlerle meşgul eyle. Şeytanın vesveselerinden beni koru, ey Rahman olan Allah'ım. Ey Rahman, üzerimde şeytanın hiçbir gücü kalmayıncaya kadar beni ondan kurtar.